İtibar, İtibar, İtibar Haber. Alhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Allahü, Ya Mu'in, Ya Hennanü, Ya Mennan, Ya Kerim, Ya Gaffer, Ya Rahim, Ya Rahman. Muhterem isim Mevziye gelmeden önce bir müjde haber vereyim size. Ben şimdi efendi içeriye çağırdı. Kendisini bana gösterdi. Maşallah iyi. Maşallah sağlam. Bir takım dedikodular oluyor cemaatte. İşte gitmek istiyoruz, göstermiyorlar. Veyahut da işte efendi komoda acayip acayip şeyler, telefonlar, şunlar, bunlar vesaire... Yani hiç de konuşulduğu gibi değil. Eskiye göre maşallah çok daha iyi gördüm. Allahü Teala sıhhat afiyetini müjdade eylesin. Kımetini bize sayyeban eylesin. Amin. Asıl mevzu bu değil ama e, söylemekte de yani yarar vardır. İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sirru's Semadoll'in 40'lı yaşlarındayken humma çok ateşli bir sıtma hastalığına maruz kalmıştı.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 Bir taraf dedi ki, yo öyle bedavadan makam yok dediler. İyi bir silkeleyeceğiz bunu, sıkacağız, edeceğiz, yatıracağız, kaldıracağız, sabrederse, dayanırsa, denirse e, o zaman veririm dediler. Böyle şey olur mu bedavadan al makam hadi çek git. Ve bu ikinci teklifi yapanların teklifi kabul edildi.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 Ondan sonra makamı da iade verelim gidelim dediler eski sıradan da verdiler ee, makamı da bıraktılar ve çekler gittiler. Neler hadise bunun ibaretmiş. Ben hadiseyi şimdi böyle gördüm. Rasulüktem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahü Teala bazen kuluna makam vereceği zaman Bakar ki kulu bu makama namazla, niyazla, işte hacla, oruç zekatla, sayrili gelemeyecek. Fakat Mevla da illa istiyor ki bu makamdan buna vereceğim. Haydi bakalım ondan sonra Cenab-ı Celle Celalı hangi yola başvurur? Cenab-ı Celle Celal buna dert verir, sıkıntı verir, hastalık verir. Eğer kul dayanır, direnirse... Cenab-ı Celle celal-i okuva makamı verir. Kulunu o dereceye yükseltir buyuruyor. Hele hele bu yolda böyle cilveler çoktur. Hani Allah gecinden versin. Yani Allahu Teala salihlerin ömrünü uzun eylesin. Ama yani bunların imtihanları çok büyük. Bunların dertleri çok büyük haliyle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 Kendisi özellikle çağırdı, aham bak elhamdülillah, dindik ayak der gibi yemekte de yiyordu, son durum bu, ona göre konuşmalarımıza dikkat edelim, Yaşayanları, yaşayanlara ileri geri konuşmak suretiyle canlı canlı mesara koymayalım, bunun altını üstünü çiziyoruz ona göre, çünkü bu iş çok oluyor. Daha büyükler hayattayken, daha tasarrufları yani, e, gerçi öldükten sonra tasarruf ederler. Daha tasarrufları isken e, onları yani yok görüp de ona göre bir takım dedikodular vesaire Buna çok çirkin şeyler. Çok çirkin şeyler bunlar. Çok çirkin şeyler. Mevlana Celalettin Rumi Kudüs'e sığırlığı buyuruyor ki bir insana şeyhi hayattayken şöyle kalbinden şöyle bir duygu geçse işte yani o giderse yerine falan e, bendeniz gibi bir duygu geçti bunun işi biterdir. Bu adama bir şey olmaz diyor. Ama bugün neler duyuyoruz neler yani Bunlar çok çirkin şeyler. Konu bu olmadığı için bu kadarla yetiniyorum. Ama bu bir destandır. Giderde gider, giderde gider, giderde gider, de gider, gider de Mevlana İmam Rabbani Kudüs'e sırloğu ya mektup yazan demiştik ya. Efendi Azizlerini dedi ben dedi nefsimi terbiye ederken, nefsimle mücadele ederken dedi.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 Bir buhar oluyor bende. Bir de bunun ardından diyor şeriatı muhalef bir iş yapsam, bir şeriatçilik yapsam bu seferde, bu seferde üzülüyorum, yıkılıyorum, kahroluyorum diyor. Bunun tedavisi ne olacak diyor. Bir şey yapsam gurur geliyor. E, şeriatın yap dediğini yapmayacak olsam bu sefer yıkılıyorum. Kaldı bir kere de bu ne iştir buyurdu. Sultan buyurdu ki.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 İnsan istemiş olduğu günahın ardından tövbe etmeli. Pişmanlık tevbenin peki bir şubesidir buyurdu. İnsan nesli bir şey yaptığı zaman ondan lezzet alır.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 ben bu günahtan vazgeçmem. O zaman bu günah, bu küçük şey insanı daha büyük günaha işlemeye sürükleyecek. Eğer büyük günah ısrar ise kafirliğe doğru giden bir dehlize benzer. Yani artık dinden ve imandan sıyrılma, vazgeçme meyli kazandı bu adam artık heylem var demektir. Maazallah. Büyüklerin duyurduğu gibi, la şakirete maa israr, vela kibirete maa istiqfar. Bir insan eğer bir küçük günahı sürekli yapıyorsa, israr ediyorsa, hayır, orada küçük günah diye artık bir mefhumla kavram yoktur. Sürekli israrla yapılan küçük günahlar büyük günahtır. Ama istiqfarın olduğu yerde de büyük günah kalmaz diyorlar. Onun için o pişmanlık duygusu geliyor ya sana bir şeyler yapıyorsun vesaire. Yani ondan dolayı Allahü Teala et, hiç olmazsa içinde yapmış olduğun günah karşı bir nedamet duyuyorsun buyurdu. Şükredersen Allahü Teala bunu artırır. Ne olana Rumi bu dize filan kişi hiç günah işlememiş. Dediler, Biz adamdan bahsettiler. Öyle güzel adam ki hiç onda günah yok dediler. Pırıl pırıl dediler. Mevlana cahit Rumi durumu eserle dudak bükerek karşısında böyle yani falan dedi. Ya, bu kadar bunu bir büyük bir müjde haberi kabul etmedi buyurdu ki. Keşke keşke işleseydi de sonra pişman olsaydı buyurdu. Bak burada derin mesaj var derin mesaj var. Yani burada Cenab-ı Hak kulun pişmanlığına ve muazzam ne kadar değer verdiğine mesaj var burada. Keşke işleseydi de ama ardından da pişmankar olsaydı. Şimdi Sultan buyuruyor ki devamlı ve hasr evvel, birinci şık var ya, birinci şık neydi? Nefsimle uğraştığım zaman nefsimi ile uğraştığım zaman bende bir istihna ruhu hasıl oluyor demiştim mektubu yazan. Bende bir gurur oluyor, kibir oluyor. Bende kendimi dev aynasında görme vesaire falan sarığım şöyle cübben şalvarım öyle. Yani kendimizden örnek verecek olursak böyle söylemek gerekiyor. Nedir peki bu hal? Efendimiz Hazretleri diyor Asıl-ı şıkkıl birinci şıkkın ee, şudur. Resul-ül <gülüyor> Hucbi, dağda itiyanil a'mal-i salihatin A'mal-i saliha, işledikten sonra, Allah'ın sevmiş olduğu bir şeyi yaptıktan sonra insanda ucub oluyor. Ucubtur o. Kendini müstehini görmek, insanlara tepeden bakmak. Buna biz ucub diyoruz diyor. Vazel hüjbu peki bu ucub var ya şamun katilun ve maradun muflikun bu öldürücü bir zehirdir aynı zamanda yine öldürücü bir hastalıktır peki yubtur alamel salihete insanın bütün ameli salihler sıfıra eşitler bu bu öyle bir duygudur ki öyle bir duygu ki ne var ne yok hepsini dondurma gibi eritir bitirir seni. Demek ki bu yolun yani ganimeti de çok Allah'a sahip bereketi de çok zarar ve ziyan da çoktur. Bir araba 180'le 280'le giderken şoför keyiften yani köşe olur. Sekizgen olur. Ay araban şöyle gidiyor vesaire. Bir anlık gaflet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 ben yani öyle bir noktaya girer ki, aa ben şeyhimi de geçtim, şudur budur vesaire falan filan. Hakikaten öyle baktığı zaman şeyhi aşağılarda gözüküyor. Kendisi daha yukarılarda vesaire. Bazen salih kendisini böyle görür ve de görenler de var aa. Bu şikayetler sizlerle geliyor ama bize daha fazla geliyor. Ya biz adam olduktan millet bize bir takım şeyler söylüyor veya işte neyse dertlerine çağırlar, bizi bir derci gibi kabul ediyorlar. Neler oluyor neler, neler oluyor neler. Sultan diyor ki salik derviş bazen kendisini şeyginden üstün görür. Sultan diyor ki bir...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 Bak Allah'lar cenasse, indirler cenasse ya. Ya Rabbanike kuddisse ve bereke, marifet-i ve ala tar, in kesramesli hudra, istirafe bi tebanet, fekeyfe din, ve ala, cenabak celal ve celal-i bilmek. Daran kes o insanlara haramış ki, haramdır ki, belki hodra kendisini ez kafiri filan Eğer bir insan kendisini kafirden üstün görürse, bu ne biçim adam ya, bunun boyu ne biçim, gözü kaşınır, dedi peki küçümsük takdir ediyor. İngiltere'nin kuzeyinde İrlanda var. Oradaki insanların boyunları boyunlarıyla başlarının arası 20 santim. Böyle git orası gibi yaratmış Allah Celle Celaluhu onları. Bu ne biçim mahluk? Bilmem bunun gözlerine vesaire. Ahlakını kalitlere tenkit et. Allah da tenkit ediyor. Resulü Ekrem de tenkit ediyor. Ama bu ne biçim gözleri var? Ne biçim kulakları var? Vay bilmem orası böyle. Vay bilmem burası böyle vesaire. Ha, kafiri bu şekilde tahkir eden birisinin Allah Celle Celaluhu o tanıması haramdır diyor. Arkadan gelen e, ilave çok dehşetli. Ya bu adamın peki ucu bu kibri, ya bu adamın insanlara tepeden bakması Allah'ın dostlarına karşı oluyorsa bunun hali ne olacaktır diyor.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 Mamara' buyuruyor kurıcıırrı o. Yani artık tarikatı bitirmiş diyelim Urucunu bitirmiş, dönüşte daha hala yolda devam ediyor ama inişi daha tam tamamlayamadı. Bu adamın kalkıp da nasara yan sıra okuyan bir çocuğa tepeden bakması caiz değildir.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 gurur ve kibir içerisinde yani gurur ve kibir deryasında denizdeki efendim dalgaların kaldırıp da indirdiği savurduğu sonunda sahile fırlattığı kavun karpuz kabuğuna döndük.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 Ha ne zaman ki diyor ne zaman ki tanikata çalışan insan seyrisi lokem Allahü Teala giden yolun hem yükselişini urucunu hem nüzulünü itmam eder bitirir bitirir, bitirir, yani seyir ilallah, seyir billah, seyir anillah billah, seyir billah eğer seyri fil iner yani kalkış yaptığı yerin tam paraleline iner ha o zaman diyor bu derviş hükmen, hükmen hükmen kadir ve kıymeti o ilimle uğraşandan diyor daha üstündür diyor, hükmen yani hakikaten değil ha, hükmen e şimdi derviş olacağım diye ondan sonra ne alim beğenirim ne ilme çalışanı beğenirim. Bu dervişin işi ne olacak? Ama Rabbani Kudüs Sivru buyuruyor ki bir meselede bir meselede şeyh olan zat konuşuyor bir de alim olan zat konuşuyor.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 Sırf tasavvufa tarikatta meşguliyet insanı peki ayana kaydıra bir bu Rabbani? Fıkıhla niye meşgul olmuyorsunuz diyor. Dini kontrol altına alan, haram ve helal çizgisini efendim belirleyen ilmi fıkıhtır. İlmi fıkıhtır. Tasavvuf tam zevki bir şeydir. İnsana hoş haller verir vesaire ama, ama ben tasavvufa olan ve tefekta fakat tezandaka. Fıkıhsız tasavvufa giren, tarikata giren zındık olur diyor.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 Kitap, Sünnet, İcmahmet kıyası bu ondan sonra keşif diye bir yok. Kitaplarda böyle bir şey yok. Ha keşif ne yapar? Mesela yardımcı olur, eyvallah. Ama ama ilham, ilham hüküm kaynağı değil diye ulama. Evet. Şimdi bu var ya bu ucu var ya kendini beğenmişlik hale bu insanı öldürücü bir zehir ediyor sultan insanı yok eden bir hastalıktır. Ne kadar ameli salih varsa hepsini peki eritir bitirir. Kema, ateş nasıl ki, ateş nasıl ki peki odunu yer, duman yapar aynen, aynen böyle bir akıbete insan maruz kalır. Sonra yani gurur veki bir mantığı ne oluyor? İmam-ı Gazali Kuddüs'e onun rahimallahu teala tabirini aktaracak olursak i̇mam Gazali buyuruyor kimya sahibetinde ne gurur yapıyorsun ya ne oluyor ya sen ne yapmak istiyorsun diyor beni bağışlayın kusura bakmayın bazen var ya onların kullandığı kelimeleri aynen kullanmak durumundayım bir gün nakil izlis ben size bir misal vereyim bazılarından öyle bir tenkit geliyor yani Anma ve delilin varsa söyle delilin yoksa sus lütfen Resul-i buyuruyor ki men te aza il cahiliyeti fe iddu bihen ebi vela tekno buyuruyor kim soyuyla sopuyla peki sülalesiyle eğer gururlanıyorsa ben işte adanca cezatın torunu bilmem dedem şuydu ezerim keserim kadamı katlarım gibi vesaire kim kim ve soy sop gururuyla ama yani eğer ecdadın imana, İslam'a hizmet ettiyse tamam, onunla iftihar et, gururlan. Ama nahak yere, hakkın yok peki, onların öyle bir hizmeti yok. Sadece nefisten yana yani bir duyguyla, geçmişiyle övünen, babasıyla, dedesiyle falan filan, gurur yapan bir insan var ise tamam mı? Babasının, babasının peki, tenasil uzunu onun ağzına sokun diyor resul Ekrem. Ve teayid babasının peki affedersin pişisin ona işit diyor. Ola çekmiyoru. O babasının diyor tenarsız uzunluğu var ya çok açık ve net söyleyin diyor. Üstü kapalı bir kelimeyle geçmeyin diyor Allah'a salam. Neyse aynen öyle söyleyin. Dinin böyle bir yönde vardır. Lüke aydil lüke ne demektir peki? Lüke aydil lüke affedersin aşağıla çek demektir Arapça Resul-i buyuruyor ki hayvan hayvanoğlu hayvan, eşşoğlu eşekliş başını geçtiği zaman, idareye geçtiği zaman kıyameti bekleyin buyuruyor. Bak ne kadar konuşuyor, ne ağır konuşuyor, ne ağır konuşuyor. Allah-u Teala innemel al müşrikünen mecesin diyor. Kafirler fışkülür diyor Allah-u Teala. Müşrikler değil ki fışkülür diyor peşin. Bazı yerde yani dinin peki, o işe nefretini ifade etmek için, çift ortaya koymak için yani tonajı ağır kelimeleri kullanıyor Allah da Rasulü sağ sallallahu aleyhi ve sellem. ''Kendi o muhoşu bu buyuruyor Mevla. ''O münafıklar uzun çizgili, yanan kumaşı giydirilmiş kalaslar gibidir.'' diyor onlar Allah Celle Celaluhu. Bak ne fena vurdu, ne fena vurdu. ''Vesâdî Rahîmallâhu Teala buyuruyor ki ''Ne gururlanıyorsun?''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 bir babanın peki idra yolundan geldin, bir ananın yolundan geçir, idra yolundan geldin. Nereden geldiğin belli diyor. Nedir diyor bu, hiç ilaf mısın diyor. Bazı insanlar kendi enkazının altında kalmış. Yani adam deprem geçirmiş, enkazı yu, yu yu yıkılmış kafasına, o enkazın altında bocalayıp duruyor. Benim. Bu ne mantığı vardır? var haber. Sultan diyor yıkar seni, öldürür seni, bitirir seni. Tevazu gibi bir nimet var iken bu hareketin anlamı ne oluyor? Şahnaşken kudret sırrı var ya, şahnaşken kudret sırrı var ya. Domuza bile hizmet edildi biliyor musun? Sen müslümanı kesiyorsun. Sen onu bitiriyorsun. Senle bakışlarınla kalıbra çeviriyorsun veya ben fark etmez. Daha hayvanı görüyor böyle sabahleyin güneşe bakıyor böyle gözlerini açıyor açamıyor. Dişleri çıkarmış böyle. Güneşe o hayvan böyle bakıyor. Şuan nasıl beni gözleri dolu doluyor. Şöyle bir tefeccüyle diyor ki ana bak diyor diyor. Sen diyor şu an diyor Cenab-ı Hakk'a münacatla meşgulsun diyor. Sen şu an derdini ve ihtiyacını Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya arz etmekle meşgulsün diyor. Mevla'ya yalvarmakla meşgulsün diyor. Bana benim için de yalvar diyor. Ne olur diyor. E buyuruyor. Bir insan yolda giderken yatan bir köpeğe hoş dese hayvanla bir şey yapmış değil. Ama yolda giderken baş diyor mesela, duran hayvanı kovu kovuyor. Hala bu salik diyor, hala bu derviş ki o yani hakareti yapmadan önce murakabele meşguldü. Hala murakabenin, hala murakabenin tat ve lezzeti onda devam ediyorsa bu işi durştır diyor. Yani bu bu bu bu bu, bu, bu adam bu adamın işi tehlikeye diyor. Niye? Hayvan sana ne yaptı peki? Hayvana karşı yapıyorsun. Yani ne tabanımız var, ne tabanımız var. Allahü Teala eksikleri görüp gereğini telafi etmeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. Süleyman Aleyhisselam'a diyorlar ki, yani bir insan günah işlediği zaman yani, e, ardından da mesela hasene yapıyor. Hasener iyilikler de yapıyor. Aa tarikatı var, iyilikleri var, hayır hasenatı var. Bununla birlikte, bununla birlikte, peki her türlü hayri yaptığı halde yok, yok, yok, yok, yok yani o günah gene devam ediyor. Adam hakikaten mesela bakıyorsun yani insan gülde ediyor. Öyle güzellikleri var, öyle hayri var mesela Fakat diyelim mesela ucbu, kibri vesaire gene bundan başka ee, işte, geçmiyor Veyahut da herhangi bir günah var o haseneleri, o yaptığı iyilikler, o günahları sıfırlamıyor peki. O çirkin şey gene devam ediyor. Bu niye oluyor diyorlar. Bu niye oluyor diyorlar. Buyuruyor ki gurur ve kibiri atmadığından dolayı oluyor diyorlar. Bu ucuk meselesi, bu efendim kibir meselesi hepsi birbirine yakın kelimeler bunlar. İnsanı böyle berbat alel berbat yapıyor. وَمَنْ شَيُّ الْحُجْبِينَ Peki, ucbun kendini beğenmişliğin kaynağı nedir? وَاَنْ يُرَى الْاَلْعَمَالُ صَالِحَةٌ İnsanın yapmış olduğu ameli salihler, مُسَيِّنَةً وَمُسْتَحْسَنَةً فِي نَزَرْا عَامِلٍ O güzel şeyleri yapan adamın gözünde, yani çok muazzam gözüküyor. Hücbü bir şey budur. Bir şey yapıyorsun ondan sonra. Allahü u Teala'ya hamd etmek için, Mevla'ya şükür ve vesile olmak için, oh ne güzel oldu ya elhamdülillah ben bir taneyim, ben yeganeyim. ben acayip ders yapıyorum. Oturdum mu? Hemen arşın fevkinde kendimi görürüm vesaire. Sultan Fatih cennet mekan, edirne kapı camisinin yanındaki Mevlana kapıdan İstanbul'a girdi. İstanbul düştü, fethedildi ve hocalar alimler yanında Sultan Fatih dediler ki efendim dediler, e, padişahımız dediler, dualarımız kerametlerimiz sayesinde İstanbul'u fethetmekdir. Zaten ailelerinize müesser oldu. Yani. Dualarımızla, bizim naz niyazlarımızla, münacatlarımızla İstanbul'u fethettiniz dediler. Böyle bir havaya girdiler böyle. İşte artık yani halleri onları meşgul eder gibi oldu. Sultan Fatih buyurdu ki, hocalarım, hocalarım dedi. Dediğinize itikat ederim dedi. Yani dualarınızın, himmetlerinizin çok büyük payı olmuştur. Fakat kılıcını çekti çıkardı. Şu bir çifte su verilmiş, kılıcın hakkında unutmayın dedi. O kadar... O kadar. Ve'l-mu'alece tu peki, bunun Bil-ezdadi zıplarıyla olacaktır. Kibrin mesela diyelim, he, ucbun mesela, e çaresi nedir? Zıplı nedir peki? Neyse onu yapacaksın. Nedir o? Tevazu. Zeyd-i i̇bn radıyallahu anhum. Sahabe-i İkram'ın alimlerindendim. kendisi. Resulü Ekrem sellem, aynı zamanda vahiy katibiydi. Gelen ayetleri yaz diye Resulü Ekrem'in 40 kişilik bir komisyonu vardı. Onlardan bir tanesi de zeyd Sabit'ti. Ayağını birinci atın rızengisine riz soktu. Yanında Adla i̇bn Abbas vardı. Adla i̇bn Peygamberimizi Abbas peygamberimizin amcaoğlu. Ve tam atına zıplayıp binecekken Abdullah ibn Abbas Zengideki ayağını öptü. "Öp <gülüyor> dedi." Ne yaptın dedi? müsabet dedi ki Biz de Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den ilim sahibi olan insanlara böyle tevazu göstermeyi gördük dedi. Böyle tevazu göstermesini Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize emir buyurdu. Ona binaen bunu yaptım dedi. Ya, öyle mi dedi. Ha, bu sefer Zeyd sabit Sabit'e saldırdı. Abdullah bin Abbas o da elliyordu. Sen ne yaptın dedi. Biz de Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ehli beyti olan, yani kan kışımlığı olan insanlar böyle hürmet göstermekle emri olduk dedi. Abi, abi neredesin? Kendini tıraziye koy. Kıratın, sükretin, ayarın ne kadar abi? Yavuz Sultan Selim Hanın babası Sultan Beyazid-i Veli. O Beyazid'deki camiyi yapan zat önünde yatıyor. Şeyh Hamdullah Efendi vardır Reisül Hattatin Devrinde bütün Hattatların Kur'an-ı Kerim'i güzel yazan e, e, Ehl-i Hünerin Reisiydi Şeyh Hamdullah Efendi Alemdağında yatıyor Eskiden Hattatlar onun mezarına Kamış bırakırdı Ertesi gün alırlardı Bu ondan manen icacet alındı Anlamı ifade ederdi Adamın ölüsünden bile icacet alıyorlardı Bu kadar büyük bir adamdı Şeyh Hamdullah Efendi. Şeyh Hamdullah Reisi Haddadin ee, Sultan beyaz i makamına ee, geldiği zaman Sultan Beyazid-i Veli aşağı atlardı. Hocasını efendim şey oturturdu. Ee, tahta oturturdu. Kendisi ise bir çekiyordu dizinin dibine efendim hokkasını tutardı. O kamışır kalemi efendim hokkaya sokar. Sultan beyaz i hat gösterirdi. Hat meşkelerdi. Tevazu'nun yaptığı hiçbir şey yapmıyor. Tevazu miskinlik değil. Enayilik o değil. Enayi olmak değil, affedersiniz. Adam sana vurdu peki sen de hatlı olduğun halde işte abi ne güzel vuruyorsun ya. Bir tane buradan patlatsana ya vesaire falan. Buna tevazu ile mevazu ile ne kesin yok. Ruhama'u beynahum, eşit daval füffar, ruhama'u vardır. Küfre karşı peki şiddetli, onurlu ve dişli ama Müslüman'a karşı telur kağıt gibi, gül yaprağı gibi dokundun düşen çiçekler var ya, yaprana dokunduğun düştü aşağıya, ha öyle olacak. Müslüman'ın Müslüman'a hali vav gibi olacak diyor büyükler. Vav'ın başı böyle, boynu büküktür böyle ama kafire karşı elif gibi gündük olacaksın. Ve muhalecete'u peki bunun peki efendim yani tedavisi ne oluyor? bil ezgabi zıtlarla peki oluyor öyleyse fe yenbevi gerekiyor ittiramul hasenat insan yapmış olduğu iyilikleri var ya yani itham edecek yani ya namaz kıldı ama hiç içime sinmedi ya birisi sana mesela gaz ver ya bırak kardeşim ya Allah aşkına ya oram dağınık buram dağınık. yıkılmışım ben ya doğru dürüstün ne tavanda kiremit kaldı ne cam çerçeve kaldı gibi yani benim amelimde ne olacak ya vesaire falan filan Hacı Paris'e Fasız kitabında söylüyor bunu Arafat'tayım diyor baktım herkesi dua ediyor ağlıyor sızlıyor vesaire vesaire bir delikanlı gördüm diyor o duaya sızlıyor diyor elleri yerde boyu bükük sürekli murakabedeki gibi bir hali var diyor geldim delikanlı delikanlılar burada bütün hüccar hacılar efendim dua ediyor ağlıyor sen niye etmiyorsun edemem ben dedi ya niye ya? Burası dua yeri ya. Dünyanın en mübarek yerlerinden bir tanesi. işte burada dolarmak budur. Yapamam üstadım ben dedi. Ya niye? Ben dedi. Çok karayım ben dedi. Ya Allah Allah işte. Allah tadı kesilmez. Yavrum şudur budur falan filan istiğfar gibi bir sabun varken kirli kirli kalma ne anlam var diyor. Yalvarmak gibi nimet varken peki böyle susup kalma ne anlam var? sana da vesaire hocam ben yapamam dedi ben dedi bir tane beyazım yok dedi her tarafım simsiyah dedi umutsuz olma olma olmadı. kaldır ellerini kaldıramam hocam dedi sen kaldırırsan ellerimi dedi ne hala dedi e peki tamam dedi gencin ellerini kaldırdı ya. bu sefer yani destek veriyor çocukların elleri böyle delikanlı ki dedi ki ha şimdi dedi ki şey fuzalü yaz ona hadi şimdi yalvar dedi yalvarayım mı dedi yalvar yalvar dedi peki yalvarıyorum dedi Allah dedi gittim o kadar Allah'ım dedi gerisini getiremedi kalp durdu nefesler tam oldu ne diyor Hasan Basri rahimallahu teala? Biz öyle insanlara yetiştik ki dağlar gibi amelleri olsaydı yine de siz bunlar da efendim hiç amel yokmuş gibi onları görürdünüz diyor. Adamların dünyaya sığmayan amelleri var diyor. Bununla birlikte hiçbirisinde peki amel yokmuş gibi onları zannet diyor. Şimdi söyle insanlar görüyoruz ki yani ne kafası var ne bacası var bir ev gibi yani tam takır ve Amel diye tek tek bir şey yok. Bununla birlikte Allah dünyada bizden daha büyük amel salih sahibi yok diye gözüküyorlar diyor. Siz onları görseydiniz onları deli gördünüz diyor. Sadık İram siz şey söylüyor bunu. Onlar sizi görseydiniz derlerdi ki bunların dini imanı yok. Allahü Teala böyle çaprazlara düşmekten hepimizi masunu mahfuz eylesin. Sonra nasıl yani gülebileceğiz yani insanlara... Hele hele şu İslamın garip olduğu zaman da niye karşı gurur yapacağız, kibir yapacağız Allah aşkına ya? Ya gülmeye bir defa hakkımız yok ya. İmam Şarani buyuruyor ki, man dahi ki, avıstamte abı zöjetiği, avulabise mubaharan, avızahabide al-mutnessehat, eliama nuzel al Müslümanin, fa huwa albehamsa wa buyurio, man dahi kim gülersa? Aa ya o istimtaع hanımıyla sürekli meşgul oluyor vesaire yatmak kalkmak oynamak vesaire ha bunlara takılıyor evle bir şişme bakhraan grant var üstü başı o bizim cam gibi vesaire üstüne başıyla efendim yani sürekli meşgul oluyor ev zaha benen mutenazzahat <gülüyor> ve ya bodan kır çayır çimen orman deniz meniz gidiyor eğleniyor vesaire ne zaman bunlar oluyor ne zaman bu gülmeler, ne zaman bu efendim şık giymeler, ne zaman peki bu eşiyle oynaşmalar, ne zaman peki sağa sola kıra bayraç, çayırı çimene gezmeye gitmeler. Ey ya men nuzulü müslimin. Müslümanlara, Müslümanlara, bela ve musibetler sağanak yağmur gibi yağarken, Müslümanlar ahu enin çekerken, birileri kalkıp da bu işlerle meşgulü saf, bu insan değildir diyor. Bu insan değildir. Bu affedersiniz. Hayvanlarla müsavbidir bu adam. Bu hayvan kere hayvandır bu. Sen kendinle uğraş. Ondan sonra e ee, insanlara peki ondan sonra tepeden bak bilmem de çirkinlerle peki yat kat vesaire ne kadar zamanım var senin ya veya benim ya Allah dizlere mededir inayet eyleye.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 şeyhi, şey, gözü bir defa ondan ayrı kalmayacak ki ayrı kalmayacak ki peki istifade etsin andan eskiden tarikatta ben diyeni tarikattan kovarlardı benim cübem, benim sarığım benim bilmem ne, çakım bıçağım diyeni kovarlardı senden bir şey olmaz derlerdi bu kapıda ben tabiri bile yasaktır nerede kaldı insanlara peki aha çapaklı gözlerle bakmak Abu Varrak Vora Kudüs'te rübiye ki, tüm mürit, tüm müridin la tuğniihi Şeyh'i, an tağan ve şarafı sbağan, filistisli adik. Eğer bir salik, bir derviş diyor, şeyhini gördükten sonra, bir insan şeyhini gördükten sonra, eğer haftalarca yemekten ve içmekten kesilmiyorsa bu mürit sadık biridir diyorlar. Bu mürit sahtekardır diyorlar. Bu, milli, bu, bu, bu, bu, bu mürit iki yüzlü davranıyor diyorlar. Bir kere görmenin vermiş olduğu haz ve lezzet eğer insanı bir hafta yemekten ve içmekten kesmiyorsa hayır diyorlar. Bu mürit sadık değil diyorlar. Bunlarla çok ince meslek. Kuyumculuk bile bunun yanında soğuk demircilik kalır. Allah etmize tevfikini yar eylesin. Amin. Öyleyse insan ne yapacak peki? Hasenelerini, yapmış olduğu iyilikleri söhmede edecek. Yani yapamadım, edemedim, iflasa gidiyorum. Şudur, ümitsizlik yok. Ümitsizlik yok asla ve katla. Namurabbani bir mektubunda böyle küçük bir satırda diyor ki, insanlara, insanlara diyor ümitle ümitsizlik arasına bırakın diyor.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 Yanvar ittihamı hasenati, yapmış olduğun haseneleri, haseneleri diyor ittahmet diyor. Yani bunlar kara kara şeyler var. Yani yüz hele kabayi ahavin nazar. <gülüyor> Belki yani gözünde o amel-i salimlerin çirkinliklerini, çirkinliklerini belki izhar et diyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife Efendimiz diyor ki, namazla alakalı 12 bin edeb vardır. Ben 8 bin ancak yapabiliyorum diyor. Dört bin de bilemiyorum diyor. Bir namaz 12 bin edeb götürüyor sürük diyor. Kaç tanesini biliyoruz? Kaç tanesini biliyoruz? Oflu Hacı Ferset Efendi, Allah Galiga'ne rahmet eylesin. Yani ömrü boyunca iki şeyden bahsetmiş. Temizlik namaz, başka bir şey yok. Ama temizlik derken buna beden temizliği giriyor, ruh temizliği giriyor. Namaz derken hangi namaz? O namazın içerisinde dinin tümü var peki. İki şey, temizlik ve namaz. Ömrün, zamanın, ha bu iki meseleyi bile düzene sokmaya yetmiyor. Eee ben fırsat buluyorum, insanlara tepeden bakıyorum vesaire. Çok acayip bir hadis. Allah bizi insan ede. Allah'ın Efendimiz dediği gibi. Allah bizi insan ede. Ve el yensibel insan nefsehu ve a'malehu ve insan kendi nefsini de amellerinde ile kusuri eksikliği en misket etmeli. Eksik, eksik, eksik, eksik, eksik. Kova dolsun diye çeşmenin altına koyduk koyduk, kova bir türlü dolmuyor peki, ne güzel de şeyler su akıyor ya, ya. ne güzel de var, kova dolmuyor, dolmuyor niye? Meğer kovanın gibi delik. Ve evvel, geci de müstehâkken liptardılallâni, insan kendisini peki kovulmaya layık görmeli, adilen oradan konuşma. Çekil lan bir kenara ondan sonra günahlarına ala vesaire. oto kontrol yapmalı. İnsan kendisi hem hakime hem mahkum olmalı peki. Kendisine sitemkar olmalı icabında. Kala aleyhi ve ala aleyhissalatü ve teslimat <famously> Resul-i Ekrem sağa sen ne buyurdun? Rubbekkariyim bil Kur'an ve Kur'an yelhanu hu. Nece Kur'an okuyanlar bir Kur'an ona lanet eder. Kur'an ona beddua eder. Yani Allah'ın laneti senin üzerine olsun. Allah'ın laneti İnsan cehenneme girmek için Kur'an okuyor. Bir şey bak. İnsan cehenneme girmek için namaz kılıyor. İnsan cehenneme girmek için perika ters alıyor. İnsan cehenneme girmek için hacca gidiyor. Ya böyle şey olur mu Allah aşkına? Aha bak. Kur'an okuyor diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. diyor Bakın min sayminleşe de min siyam ile zaman belciğe nice an mıc oruçtanlar vardı tuttu oruç ona susuzluktan başka açlıktan başka bir şey bırakmıyor o da <gülüyor> oruçsız yağ ve seyre falan filan hangi oruçtu besledim sana senin orucun ona verdiği veya bıraktığı diyelim güzellik sadece ne açlık ve susuzluk. Vallahi ve insan düşünmeyecek. Allah Peki benim yaptığım, peki iyiliklerin, güzelliklerin çirkinliği yoktur. Bunlar on numara araba gibi, dumanı üstünde ekmek gibi amelisallerin vesaire Yok, yok, yok. Öyle değil, öyle değil. Yanlış oldusun diyor. öyle yapma diyor. Bel, kalilen. Azıcık bir şey diyor, şeye baksan diyor. Yani düşün kendini yaptığın şeyleri diyor. Lavacı da bir Subhanahu. Allah'ın yardımıyla göreceksin küllü o yaptığın alayı kubhan. Hepsi berbat, hepsi çirkin. Konya'da acı ve izade, kuddeci sırı. Rahmetullah lehine, rahmeten Vasiaten. hanım yanında bir gribet yaptı. Hanımına dedi ki, ya hanım dedi var ya öyle bir çirkin yaptın ki öyle bir çirkin yaptın ki öyle bir çirkin yaptık ki Konya'nın da Beyşehir Gölü var ya senin üzerinde akıtsalar dedi. Ondan sonra bu günahı temizleyemez dedi. Veya ota veya ota şübhibetin var ya şu yaptığın gıybeti var ya bu gıybeti Konya Beyşehir Gölü'ne atsalar, tükürükler atsalar, gölün suyu var ya bir anda zehir olur diyor, içilmez diyor. Tek bir gıybet tek bir kıybet şimdilerde yaşıyor yine hala o paşa ismi mühim değil bir defasına rüyamda gördüm buradan giriyor arabayla ee, gidiyor ilerideki büyük krizle kadar gitti döndü girerken İsmaila camisinin kapısında durdu burada şöyle çıkarttı kafasını elini kaldırdı bize itadan şöyle de aminu dedi o zaman efendi burada sağ tarafta e, itikaftaydı. Ramazan'ın son günüydü. Geldim anlattım onu. Efendimle zıtırdım. Böyle böyle oluyor. Ne anlıyorsun sen dedi. Yani aminu Arapça iman edin demektir. Ey İsmail'a iman edecekseniz yani iyi iman edin. Böyle yani defolu iman olmaz falan. Doğru dedi. Bir şey daha var dedi. İhvan dedi tefrika yapıyor dedi ihvan arasında birbirini sevmemeklik var dedi. O onun kuyusunu kazıyor, o onun kuyusunu kazıyor. İhvan, ihvanda birlik, beraberlik yok. Herkes birbirinin dedikodu ve gıbetiyle meşgul dedi. Ona işaret olsa gerekir dedi. Ve la yuhissu raihetem insan yapmış olduğu işlerden dolayı bir güzellik kokusu almayacak hocam bu trafik mi? Allah 34 je e, 71, 34 DJ 1878, 34 ZF 8153, 34 YN 3154, 34 UY 4658. Bunların farkları çok yanlış, bu kardeşler hemen gitsinler. Bak belediye otobüsleri tıkanmış kalmış, millete zahmet vermeyelim. Vere Yusuf Raja temizle, peynel ajuk ya kibir nerede piy Sultan, kibir nerede senin yapman gereken buydu, amellerini sen eksik göreceksin peki, kendini kusurlu göreceksin. Peynel ajuk nerede kendini beğenmişlik, gurur kibir? O zaman isten istiyona uyal, sen kime karşı istiyona yapıyorsun? Kime karşı peki tepeden bakıyorsun vesaire? Belki insan yapmış olduğu amellerden dolayı yani amellerindeki eksiklikten dolayı ya yıkılmalı ya ya ben kafayı yedim ya ya kardeşim böyle olur mu ya nasıl bunu yaptın diye kapat odayı kendiniz sorgu orada icabında vesaire işlemiş olduğu yanlışlığın yüzünden dolayı kendini peki yani kendine kahretmesi lazım gelir bak ne erovi böyle olmasın peki, utanması lazım peki yapmış olduğu ameli salikten dolayı utanması lazım Yavuz dedi mukaddes emanetleri alıyor gündüz saraya gelme imkanı varken yok diyor yok yok yok Üsküdar'da kalıyor yatsıyı kılıyor ondan sonra geçiyor saraya hem de Padişahlık elbisesini çıkar diyor, bir yen içeri sıradan bir asker elbisesi giriyor ve de padişah ve saltanat kayığıyla değil, bir kayıkçı, sıradan bir kayıkçı, boğazda işte kayıkçılık yapan bir kayıkçılık kayına diyor, bineye yanına iki tane muhafız alıyor, onlarla beraber hemen topladı sarayına geliyor, girişinden değil ve arka taraftan, yeşilden bodruma giren kapıdan giriyor, içeriden öyle odasına çıkıyor, istirada millet dışarıda, izdihandan birbirini kırıyor padişaha çünkü tezahürat yapacaklar. Savaş kazanıldı vesaire. Ey Allah'ım hey. Bir şey yapıyorlar peki. Utançlarından toprağın üzerinde gezmeye Ee, Bir şey yapmıyor peki. Sanki yani her şey onu elimden geçiyormuş gibi. iktidar ve otorite ondaymış gibi. Havamızdan geçilmiyor. Bir yer burada beraber gidelim oraya tamam mı? Orada bir sen ne ol bir ben ol. Ben sana günahlarımı söyleyeyim.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 Eğer zaa'sel kusur fi'l eğer yapmış olduğun ameli salihlerde bir kusur söz konusu oluyorsa, bunu da görüyorsan, teziyidü kıymetül aman O zaman senin yapmış olduğun işin kalitesi yukarıya basıyor. Tamam mı? 12 ayar bir altın gibiyse, bir anda 22 ayara da dönüştürüldü o an. Eğer yapmış olduğumuz işin fayda vermesini istiyorsak, kıymet ve değerin atmasını istiyorsak, yaptıktan sonra peki e, kusurlu olduğunu itiraf ettiğimiz an ayarı değişiyor, kratı değişiyor. İşe hasler Amellerde eğer kusur görülüyorsa kişi tarafından kendisi tarafından tezidü kime amali yapılan işlerin peki değer ve kıymeti tamamdır diyor. Artar, artar da artar. Vatikuna hakikaten bil kabul, kabul eden layik olur o zaman. Ve listebi Çalışmak gerekiyor. Hatta yasul azir işte kendi amellerini kusurlu görme, melekesini ve kabiliyeti elde edinceye kadar insan bilmeli. Sonunda fiyathallasa minel ujub, ujupten kurtulmalı. Bu çok büyük bir meraktır bu. Şeytanı bile cennetten kovduran nesne bu. Ve Bu duygu olmadan kesinlikle, kesinlikle yapılan amellerden bir şey beklemeyelim. Bir insan çıplak elini dikenlerin üzerine koysa, çek bakayım elini çekemezsin. <gülüyor> Çekmektir. Katat ise dikendir. Bahmetli Sabreddin Yüksel Hoca'da ders okurken yani. Çıplak elinizi koyun diken dikenin üzerine, çekin bakayım elini. Çekebilir misiniz? Çekemezsiniz. Bu ihbar onu söyler. Yani işin güçlüğünü, çiftliğini bildirmek için arazide kullanılan bir deyimdir derdi. İlla inyeşe Allah. Allah giderse eyvallah. Tamam, köşeyi dönersin. Ama ve lakin, kendine kalırsan, yani durum zor. Ve taifetun minel lezine teyessaret lehum ruhiyetul kusuri fi ehmali ala kemali. Bak Teala kendisine e, güzellik vermiş olduğu dostları var. Mükemmel tarzda mesela, çok çok güzel bir tarzda işlemiş oldukları amellerden dolayı kendisini kusurlu görenler var ya, <gülüyor> Allah'ın böyle bir nimeti kendisine vermiş olduğu evlerin dostları var ya yazınluğu ne onlar şöyle düşünürdü En nekatibel yemini muhattal benim sağ tarafındaki melekler çalışmıyor. Wa peki ve sağ tarafındaki meleklerin yazabileceği hiçbir tane iyi tarafım yok. Sağ taraf durdu ve katibu şimal ve katibu şimalin sol taraftaki melekler ise kışı daimen onlar devamlı yazıyorlar yaz babam yaz yaz babam Yaz, yaz babam yaz. Peki, buyuruyor ki, buyuruyor ki, bakın diyor, büyükler öyle söylüyorlar. Büyükler öyle söylüyor, rabetul adaviyye, hanımefendi öyle söyler. Ama Ferdinandtar diyor ki, bir insan tinafille bekabille olduğu zaman hanımlık hanımlık biter diyorlar. O hanım hanım değildir. Er oğlu erdir diyor Ferdinandtar hanımefendi diyoruz işte yani mecazen bir yerde manada erdir Azmamut Hudayi'nin buyurduğu gibi eğer diyor eğer diyor bir ee, bir insanın mesela sol tarafındaki melek sol tarafındaki melek yazacak bir günah bulamıyor 20 sene uğraşıyor sol tarafındaki melek yazacak bir şey bulamıyor tamam bu mürit mürit sabittir diyor hep iyi şeylerle uğraşıyor. Eğer bulamazsa sol taraftaki melek, yazacak bir şey bulamazsa. Namıra Bey diyor ki 20 yıldır diyor, 20 yıldır benim sağdaki melek çalışmıyor diyor. Bir de arkadan diyor ki tevazuda yaptığını zannetmeyin Yine buna rağmen diye diyoruz ki işte makamı böyle konuşmayı gerektirir. Eyvallah ama ama burada müthiş bir ibret var. Allah almaya muvaffak eylesin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, bu kişini yapmış olduğu her şey çirkin vesaire falan filan oluyor yani. E, bununla birlikte, bununla birlikte, peki hep sol taraf yazıyor, e, sağ tarafa bir şey yazmıyor. Teyzen teyit muhammedül harfiyle hazeh el haddiyeh. Evet. Eğer bir insan hali var ya, bu noktaya geldiyse ona ne muamele olur ne muameleler. Yani o fanamaf, o hanamah, ah olan ah. ah, bu sol tara. Sol tara bizi bitirdi, bitirdi, bitir. Sol zaten ne zaman bitirmedi ki insanları? Aa, ah, ondan sonra sol gitti vesaire falan filan. Sağ taraf çalışmıyor. Ne olacak ya? Arabi bu sağ tarafın hali vesaire falan. Yandan sonra bir şey mi bir şey mi olmuyor vesaire falan filan eğer bu kafır var ya bu insanın kendisine var ya sitem sitem sitem eğer oluyorsa bu adam var ya öyle ekstra öyle şahane işlemler yapılacak ki kendisi bile ya bu güzellik benim neyimden kaynaklandığı hayrette kalacak Allah Celle Celaluhu mahruminden eylemesin, makbulinden eylesin, ne kendinden ne dininden mahrum eylemesi. Sultan Fatih Devri'nin meşayihinden eşref Rumi Kudüs'ün söylediği gibi...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 Cenab-ı Celle celaları mahruminden eylemesi. Peki. İyi ki var, iyi